لا اله الا معلمنا الا معلم كما انكم تعلمون ستي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت, أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني قولي ووفم تأمين الله إن الله رسولنا للعباد وتصل وسلم وبالك على زليدنا محمد وعلى سائر إفوان النبي من المرسلين عدد حقك ورضى نفسك وزند عرشك ومداد كلماتك على آلهم وأولادهم وأزواجهم وأصحابهم الأجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدي من سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Ve ben de ana Resûlühün nebiyyül haşim yül kerim. Ya İlahe'lâ, Ya İlahe'l âlim! Kalplerimizi ıslâh ile Ya Rabbi! Zahirimizi batınımıza muhabıke ile Ya Rabbi! Hepsini şeytanın, hislerin tesirinde kalmaktan, şerrine maruz kalmaktan masum ve mahfuz eyle Ya Kümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yâz ediyoruz. Amin. Buğumet-i Seyyid-i Rabbil <gülüyor> alemin. Muhterem Müslümanlar. Bu haftada yine hususi bir mevzu kendi manası içinde bir derste bitirmek üzere arz etmeye karar vermiş olarak huzurumuza çıktım. Niyetim gönüllerin ruhu olan ibadetlerin ruhu olan ve insanın füze süratı ile Allah'a ulaştıracak bir hususu arz etmektir. Ama gücüm buna yeter mi? Mevla'nın lütfu nice olur? Bunları bilemiyorum. İnsan zayıf bir varlık olarak yaratılmıştır. Sermayesi kendi etrafında döndüğü zaman ellerini, kollarını açsa parmaklarının ucunun temas edeceği yere kadardır. Gözü nereyi görürse işte oraya adımını atar, değerlendireceği şeyleri ona göre değerlendirir. Ama gözü doğruyu görür mü? Gördüğü doğru mudur? Bu da kat'i değildir. Sınırsız bir alem için yaratılan insan, Kendisine na mütenahih duygular verilip böylece teçiz edilen insan sınırlı bir alem içinde sınırlı imkanlarla boğalayıp durmaktadır. Arzular ebede kadar uzanmış değil ebed, kendi kısacık hayatında dahi pek çok meseleleri, müşkilleri halledecek imkana sahip değil. Cenneti ve cemalullahı isteme peşindedir. Bir sürü kaprisi vardır, emeli vardır. Ama bir baharı bile getirmeden acizdir. Sermayesi hiç hükmündedir. Halbuki ebedi arzu ediyor. Cenneti arzu ediyor. Cemalullahı arzu ediyor. Bu imkanlarla nasıl bunları tahsil edecek? Bir de bu insanın üzerine kendi dünya hayatını tanzim etme yükü yüklenirse beli kırılıverir kalkamaz işin altında. O zaman başka bir çaresini bulmak lazım bu işin. Öyle bir çare olmalı ki... ...rayından çıkmış dünyaya ait bütün işlerimiz hallufast edilsin. Nizam ve intizam altına alınsın. Öyle bir çare olsun ki... ...buradaki işlerimiz rayına girmekle beraber... ...ahirete ait işlerimiz de ahenk içinde tahsil edilmiş olsun. Dünya ve ukba ayrı ayrı birer menzil gibi. Ama her ikisinin sahibi de insan... Her ikisini insana hazırlayan da Allah Celle Celaluhu bu vahdet içinde hem dünya sarayını tanzim etsin, hem ahiret sarayını tanzim etsin. Bu ağır bir iş gibi görünür hadisatında. Fakat insan gönlünü gönlün sahibine verirse, hisleriyle gönül sahibine teveccüh ederse çok rahatlıkla halledilir, çok rahatlıkla halledilir. Bir bakıma insanın en zor keşfedeceği şey kendisidir. En zor anlayacağı şey kendi kalbidir. Kendi kalbini anlamış bir mert varsa çok şey anlamış demektir. İçine günde birkaç defa iniyor. Nebiler, nebisinin değişik bir edayla anlattığı gibi kalbine günde yetmiş defa iniyor çıkıyorsa çok meselelerini halletmiş demektir. Kalp kendisinin böyle sıkı sıkıya kontrol edilmesi neticesinde insanın davranışlarında sağlam bir hava görülmeye müşahede edilmeye, insanın yaşayışında sağlam bir durum müşahede edilmeye başlayacaktır. Ama kalbine günde birkaç defa inip çıkmayan, kalbinin salahı mevzuunda gayret göstermeyen, azm içinde bulunmayan, niyetine salah kazandırmayan bir insan, kendisi karışık yaşamaya mahkum olduğu gibi olacağı gibi dünya hayatına düzen veremeyecek demektir. Ahiret hayatını da tahsil edemez bu insan. Nasıl edebilir ki ahiret hayatını? Tahsil bu insan. İnsan bütün bir ömür çalışıyor ve beş on sene hayatının sonunda mesut yaşatabilecek bir hayatı elde edemiyor. Yirmi sene okuyor, otuz sene de teri tabanından çıkacak şekilde çalışıyor ve sonra ihtiyarla ulaşırsa Erzel Ömür orada işte bir parça rahat ediyor edebilirse yani iyi bir emekli maaşına bağlanırsa o güne kadar güzel bir ev elde ede ederse çocuklarını da iyi yetiştirirse onlardan sopa yemeyecek şekilde ailesi de kendisine uyarsa ruhuna uyarsa hiç cennet köşelerinden bir köşe olur ihtiyarlık anında el ayağı iterken. Bütün bir hayat çabalamanın, gayret etmenin neticesi işte budur. Ona bile arzu ettiğiniz şeyin zengini veremiyorsunuz. Arzu ettiğiniz şeyin camurlarını kazandıramıyorsunuz. Bir de öyle bir hayat ki orada solma pörsüme yoktur. Öyle bir hayat ki orada çoluk çocuktan tedirgin olma yoktur. Öyle bir hayat ki orada ailenin senden ayrı düşünmesi mümkün değildir. Böyle bir hayat insan şu azıcık kuvvetiyle şu zayıf kudretiyle, şu hiç serilecek sermayesiyle nasıl tahsil edebilir? Bu maddi imkanlarla tahsil edilecek bir şey değildir. Bu bütün maddeyi vesaireyi susturan, bir evvelki deste onun dili sonsuzdur diye anlattığım gönül ve esasen gönlün ameli olan ihlas ve her şeyi halledecektir. samimi ve her şeyi halledecektir. İnsanın, elinin Emeği, insanın elinin işi harekettir. Hareketin dengeli, düzenli olması o istikamette belli bir şey kazandırır insana. İnsanın gözünün işi de bakmaktır. Kulağının işi duymak, ayağının işi yürümektir. Ağzının işi de konuşmaktır. Kalbin işi ihlas ve samimiyettir. Bunlar hep sınırlı alemde sınırlı işler yaparlar. Göz sınırlı görür. Allah belli bir ifra içinde ona görme imkanı vermiştir. Eskiden binde bilmem kaç diyorlardı. Şimdi o sayı milyonda bilmem kaç şeklinde anlatılır bize. Yani sen görülebilecek şeylerin ancak milyonda dördünü beşini görebiliyorsun. Diğerleri senin için meçhurdur. Yanında bir sürü varlıklar vardır değişik şekilde. Ama sen bunları görmeden mahkumsun. Kulağına giren sesler de öyle. Her kulağına gireni duysan kulağın zarı çatlar. Ve nice sesler var ki çok cılızdır onlar bin katı senin kulağına girse teşhir etmez, duymazsın. Allah Celle Celaluhu seni şu sınırlı alemde duygularınla sınırlı yaratmıştır. Elin ayağın yazdığı, gözün, dudağın dile getirdiği her şeyin bir haddi, hüdudu vardır, sınırı vardır. Ama kalp, bu sınırlı alemde sınırsızla açılmış bir dudak gibidir. O alemi, halple alemi, emir arasında bir berzak gibidir. Kalbin bir tarafında dünya vardır, Diğer tarafında Allah vardır Celle Celaluhu. Kalbine çok iyi inen şu fani alemde baki alema çizveleri görebilir. Kalbinde daha fazla derinleşen bir insan cennete gitmeden cenneti burada müşahede eder. Kalbinde verir o cenneti. Cennet kapıları açılsa içine gir kendisine. Valla şu anda yaşadığında da ondan farksızdı diyecektir. Girmede belki tereddüt gösterecektir. Kalp öyle acayip bir alemdir. Ama insan... İnsan için meşhur olan bu alemi fethedebilmiş midir? Bu alemi fethedebilecek Akıncı'yı gönderebilmiş midir? Fatihler, kumandanları var mıdır bu mevzuda? Asıl mesele de budur. Ve insan ebedi saadeti, sermedi lezzetleri ancak bu kalbin ameli sayesinde kazanacaktır. Çünkü sonsuz şeyler ancak sonsuz güçle kazanılır. Kalpte sonsuz bir güç vardır bir bakıma. Gayet bir hadisin ifade ettiği gibi beni gökler ve yerler almadı, sığmadım ama mümin kulumun kalbi ben aldı buyurmaktadır. Hz. Hakk'ı çok ustalıkla bunu tercüme ederken şöyledir. Sığmam dedi halk arzu semaya kenzen bilindi dil madeninden. Kalp öyle bir madendir ki Mevla-i Müteagora'da hazine gibi bilinir. Nasıl bilinir? şu altındır, şu gümüştür diyemezsin. Bir keyfiyet biçemezsin, tayin edemezsin. Fakat bakarsın bakarsın da senin kalbinden daha güzel onu anlatan bir dil bulamazsın. O kadar ki hemen kalbinde ona bakarken o odur diyesin gelir. Ama dinimiz akidemiz bunu men ettiği için yani aklına gelecek her şeyden başka olduğu için Mevla kalbinde gördüğün şeye hükmedemeyeceksin. Ama onun en güzel aynası odur. Kalp Mahbit-i vahiy ilahidir. Kalp tecelligâh ilahidir Binan Ali onun ameli aşılmaz zannedilen yolları, tepeleri aşacaktır. Geçilmez zannedilen zikzakları geçecektir. Kalbin ameliyle geçeceksiniz. Bu sınırlı alemde sınırsız bir saadet kazanma kalp sayesinde olacak. Evvela bu hususu arz etmiş olayım. Bunun anlaşılmasında fayda var. Kalbin ameli niyet ve ihlas dedim. Kalbin öyle elle tutulur, gözle görülür, kulakla işitilir bir ameli yoktur. İhlas'tır. Allah'la rabıtanın temin edilmesi. Bu Kalbin ameli Allah'a rüştül olmak. Kalp daima daima izzülüye bağlı kalması kalbin amelidir. İnsan iş yapar, başkalarını ifade edebilir. Başkalarına hoş gösterebilir. Başkalarının takdir edebileceği hüviyeti onlara takdim, et, takdim edebilir. Fakat bütün bu işlerin verasında Mevla'nın benim bu işime karşı bakışışı nasıldır? Bu ufka varmışsa kalbi amel elde etmiş demektir. Alem beni alkışlayabilir. Her sözümü takdir ve edebilir. Fakat Mevla ne der ve işimi nice eder? Buna bakabiliyoruz son noktada. Sen kalbine ait ameli elde etmişin demektir. Kalp çok ciddi, sıkı kontrole tabi tutulması gerektir. Kalbini sıkı kontrole tabi tutmayan, nice nazanlar, gafiller ki kalplerinin temiz olduğunu iddia ederler. Halbuki kalp nasıl maddi kalp insanın vücuduna mayı hayatı püskürtür, her an senin vücuduna kan pompadır ve sen bu sayede havanın basıncına karşı mukavemet edersin. Bu sayede etmeden, tefessü etmeden kurtulursun. Birkaç gün senin vücudunun herhangi bir uzvuna bir parça kan gitmese kangren olur orası, kuruyu verir, keserler. O kurumuş, bozulmuş, tefes etmiş yerin senin vücudunda uzun zaman kalması, arızanın başka yerlere de geçmesine vesile olur. Onun için çarçabuk birkaç parmakla yukarıdan kesi verirler. Kalp, senin maddi hayatına bakan kalp, bir çam kozalağı şeklinde vücuduna kan pompalayan kalp bu vaziyette, vazifesinde az kusur yaptığı zaman senin maddi hayatında çok ciddi sekteler ve meydana geliyor. Senin manevi hayatının kayyumu olan bir kalp var. Bu kalp belki onun düğmesidir. Senin vücudundaki kalp onun düğmesidir. O lahut alemine aittir. O tıpkı ruh gibi tutulmaz, görülmez, yakalanmaz. İnsandaki sır gibi, hafa gibi bir şeydir inkişaf ettiği zaman insan o şekilde nasıl muazzam bir ağaçın çıktığını hisseder. Kalbi hayatını yaşayan, ruhi hayatını yaşayan şu sınırlı alemde nasıl sınırsızlık kazandığını eğer bu aleme girmişse çok iyi anlar. Binaenaleyh, kalbi hayatında senin küçük bir ihmalin, manevi yapına ait, ruhi yapına ait çok felçler hasıl edecek, çok kandıranlar hasıl edecektir. Bir yerine senin Duygularından, letaifinden bir yerine o Allah'tan gelen, feyz akses'ten gelen tecelliler işaret püskütmese senin vücudunun o kısmı, manevi yapının o kısmı verir. Onun için derler ki bize İncilerde latife vardır ki kılılığı bile kaldırmaz sönü. Onun için bize derler ki insan da öyle duygular vardır ki harama bir kere bakışla o duygu sönü verir. O duyguların hepsi sırayla sönüverse insanın manevi hayatı sönü verir, ölü verir, bütün semasında cildi zaa dökülür verir, hayatını bir karanlık işgal eder, istila eder. Senin kalbi hayatına bağlı bu türlü, bu cenlü latifeler, duygular var. Kalbi hayatını bildiğin nisbette, kalbi hayatına girdiğin nisbette, onu yaşadığın nisbette senin için ne mazi bahis mevzu ne istikbal bahis mevzu ne de hal bahis mevzu. Belki sen bir bakıma zamansızlık iktisap ediyorsun. Allah'a intisabınla zamansızlık iktisap ediyorsun. Bu intisabını kavradığı müddetçe senin için ölüm de yoktur. Senin için fena da yoktur senin için yok olma da yoktur. Senin tadacağın lezzetler için zeval da yok. Ama bu intisabı daima kavradığı müddetçe bundan anlıyoruz ki kalp bizim bilebildiğimiz müşahedelerimizin altına giren şeylerin çok dışında insanın aklının dahi ulaşamayacağı sahalarda bayrağı dalgalanıyoruz. Ve işte böylesine çok büyük şeyleri başarabilecek tam temasüb-i illiyet prensibine muvaffuk olarak en ağır işler altından kalkabilecek bu kalp. En büyük meseleleri halledebilecek bu kalp. hasıl edilmez zannedilen meseleleri hatır edecek bu kalp. Ebed nasıl hasıl edilir? Sınırsız cennet nasıl hasıl edilir? O cennetin bağ ve bahçesi nasıl onarılır? Bütün bunları kendi sahiyle, ameliyle, Allah'ın tevfikiyle hasıl edecek kalp, insana ebedi hayatı kazandırır. Kalbini bu denli, bu türlü kavrayış içinde insan, Mevla'yı mütealden ne isterse Allah Celle Celaluhu onu ihsan eder. İnsan sıdkıyla Allah'tan ne isterse Allah onu ihsan eder. Ya aynen onu ihsan eder ve yahutta Mevlâ-i Müteal onu ihsan ettiği kimseler gibi ona muamele yapar. Ben bu mukaddime ile haddimin çok öteğinde olan kalbi hayatın sadece tezahürleri yönüne bir bakış yaptırmaya çalıştım. Kalbi anlayacak halde değilim. Kalbi hayatın tezahürleri vardır. Bu tezahürlere dikkatinizi istirham ederek, rica ederek kalbi hayatın ameli üzerine müessez dünya ve ahiret fiadetini arz etmeyi düşünüyorum. Asıl mesele oldu. Bu durumu kazanmak lazım ki şerlerin içinden insan hayırlar çıkarabilsin. Bu durumu kazanmak lazım ki hayırlarının neticesinde de şerle yüz yüze gelmesin. Bu durumu iktisap etmek lazım ki çok hayır müddetli şeyin neticesinde haybet ve husran olmasın. Ve yine bu durumu kavramak lazım ki neticesi haybet ve husran saydı çok şeylerin neticesinde Allah'ın rıza ve rıdvanlığı bulunduğunu kavrasın. Bu durum esasen bir güneş gibi ışık tutar insanın hayatına. Ve bu ışığın altında insan hayatını tanzim eder. Saadet içinde yaşar, huzur içinde yaşar. Cenab-ı Hak Kalp ve ruhun derece hayatına bizler ila buyursun. Sınırlı zamanımızı sınırsız zaila buyursun inşallah. Kendisine intisabımızı devam ettirmek suretiyle bize ebediyet ve ölümsüzlük kazandırsın. Kutfuyla. Kalbin ameli öyle bir iktirdir ki İnsan o amelle Allah'a ne istikamette müracaat ederse Cenab-ı Hak o müracaatı boş çevirmez, isaf eder. Çok enteresan bazı hususları da müsaadenizle az edeceğim. Kalbinin böylesine, derinliklerine dayalı, oraya sığınarak Mevlasına müracaat eden kafir dahi olsa o dua dahi reddedilmeyecektir. Kalbine sığınan, kalbinin derinliklerine giren samimiyetle talep eden, samimiyetle talep etme durumuna yükselen bir insan, kafir dahi olsa istediği geriye çevrilmeyecek, duası isaf edilecektir. Bu komünist dahi olsa onun isteğini Allah isaf edecektir. Gönülden istenen öyle şeyler vardır ki, Allah Celle Celaluhu bunları sırasıyla böyle icat etmek üzere sıraya koy, sırasıyla hepsini isaf eder. Ve sonra sen bunların hiçbirisini Beşer gücüyle halledilecek şekilde göremezsin. Bütün beşerin tahakkutu gelse, yılsa bu meseleleri halledemez dersin. Fakat Allah Celle Celaluhu Hazretleri önce planını verir. Sonra senin içine bir azm verir. Ondan sonra da saye seni muvaffak kılar samimiyetle başlattığın bu işi samimiyetle ve büyük semere ile bitiriverir. Samimiyetle mubaşeret ettin. Samimiyetle teşebbüs ettiğin her meselesi Allah'ın tevfik ve inayetiyle bugün olmasa yarın ötesinden kalkar altından çıkarsın. Bize samimiyet, öz yüreklilik, ihlas yani kalbi amel gerekiyor. Cenab-ı Hak bu ameli tahsile muvaffak kılsın. Allah Resulü sahih bir hadis-i şerifinde onunla başlayayım. Şöyle buyuruyor. Bir insan sadakatla Allah'tan şehadet istese Yatağında ölse dahi Allah onu şehit yapar buyurmaktadır. Allah'ın beni sen yolunda şehit eyle. Kudavendigâr, kefere ve pecere karşısında işte bununla Mevla-i Ve birkaç saat sonra da arzuladığı, özlediği şeyi Allah'ın tevfikiyle elde edivermişti. Sadakatle Allah'tan şehit olmayı arzu etseniz, yatağınızda çoluk çocuğunuz başında başınızda evinizin içinde tutaklarınızda zemzem sürerek bu kadar rahat ruhunuzu Allah'a teslim etseniz harp meydanında şehit olmuş gibi sevap kazanırsınız. Demek ki niyetin bütünlüğü Allah'a karşı teslimiyet ve gün sağlamlığı dürüstlüğü. Sadakatin çapı bu sınırlı bir sahada insana sınırsızlık kazandırıyor. Şehitler ki, herkes onlar için mizan terazi kurulurken, Allah'ın tevfik ve inayetiyle mizan terazi kurulmadan Allah'ın lütuflarına, ihsanlarına ashar olacaklar. Ashab radiyallahu anh'ın haziratından Amr ibn-i vardı. O siz de tanısanız sizin aklınıza da öyle gelir. Bana şöyle çalımlı bir adam tipinde karşıma çıkarsın. Her iki bacağı da eğridir bunun içe doğru. Allah öyle yaratmış. Fakat bu vaziyetiyle tepeden tırna hareket bir insandır. Oğulları vasıtasıyla evin içine İslam'ın kıvılcımı girdiği andan itibaren bu da tutuşmuştur. Ama İslam'a hizmet edeceği, cihad edeceği anda yaşlılık kendisini hakimiyeti altına almıştır. Kolu kanadı, hareket etmez durumdadır. Öyleyken... Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir cihat davetine iştirak etmek ister. Oğulları yaşlılığını nazar itibara alarak baba sen Resul-i Ekrem'in önünde çok bulundun. Elini sıktın, biat ettin, Bedir'de bulundun, Uhud'da bulundun gayri yeter verler. Bundan öte, öte sen yaşlı insansın. Evinde otur. Bu sevabı biz kazanalım ve aynı zamanda sana da sevap kazandıralım. Bu şehadet arzu eden ölüm arzu eden bu adama çok ağır gelir. Adeta çocukların malını, mülkünü elinden alıyorlar gibi hakaret sayar bunu. İnsanın bağını, bahçesini çocuğu, tapusunu eline alır da babasını bağından bahçesinden nasıl çıkarır? O insan nasıl melul, mahsur, mükedder birine başvurur? Amrübni Cemuh böyle resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme başvurur. resul Ekrem'in yanına ağlayarak giren bu insan çocuklarını şikayet eder. Ya Resulallah! İnfirû dedin sen. El birliğiyle cihada dedin. Biz de el birliğiyle cihada çıkmak istiyoruz. Benim de özlediğim arzuladığım bir şey vardır. Şu sakat bacağımla cennete sağlam bir bacakla gelmek istiyorum. Bu evlatlarım ise mani olmak istiyorlar. Niçin benim cennete gitmeme, şehadeti iraz etmeme engel olurlar bunlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara sordu. Dediler ya Resulallah yaşlıdır. Yani ata binemeyecek haldedir kılıcı olduğu gibi kullanamayacak haldedir. Bununla beraber adam ısrar eder. Resul-i Ekrem bir ona sorar, bir onlara sorar. Onun ısrarını, çocuklarının ısrarını görünce Kur'a şekerler aralarında. Kur'an emri biçme muhaddis eş. Harbe çıkacaktır. Cihada iştirak edecektir. Sadakatla istemiştir. Dua meleği âlâ ve çoktan müsnü kabul görmüştür. Allah iltifat ve teveccüh buyurmuştur. Cihada iştirak eder. Bir aralık harp kızıştığı an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilerine şöyle buyurur. Kimse Emr-i Cemuh'un ne yaptığını nice olduğunu bilememektedir. Ama Allah Resulü şöyle buyurur. Gözlerini dağları aşan dürbünler gibi namü ufuklara dikmiş, çok derin böyle aşmalı bakışlarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben şu dakikada Emr-i Cemuh'u sakat ayakları iyi olmuş cennette yürüyorken görüyorum buyurur. Hark biter, kılıçlar kınına konur. Şehitler arasında aranırken sakat bacaklı Ömrü ibn da bulunur. Sadakatla şehadet istemişti. İstemişti, Allah aynıyla lütfetmişti. Allah'ın aynıyla bu meseleyi lütfetmesi şahs değildir. Mevla'nın hazineleri o kadar zengindir ki, bu hazinelerdeki cevherleri değerlendirebilecek geniş bir kalb ona müracaat eden herkes, Arz ettiğim gibi yatağında vefat etse dahi Cenab-ı Hak ona da şehit nazarıyla bakacaktır. Bunu da tenvir etmek için misal vereceğim. Misaller böyle ve felsefi hüviyetler kuru katı şeylere hayat kazandırır. Bize rehber olur. Kim bilir size kaç defa söylemiştim. Kaç bin defa söylesem nefsimin ihtiyacı olan şeyleri sizden de saklamak elimden gelmesi de arz ederim. Bin defa, on bin defa. Halit dediği zaman da benim aklıma bütün beşerin bir parmak kesilip zafer ufuklarında, fetih ufuklarında kendisini gösterdikleri, başını fetih'te göremediğim büyük büyük bir kumandan hayali çıkar karşıma benim. Bütün insanlık, bütün zaferler, bütün muzafferler, bütün fatihler bir parmak kesilmiş onu gösteriyorlar. Ve o zaferin, fetih'in, fatihin ulaşılabilecek en son ufkunda başını da göremiyorum bana öyle geliyor. Nebiler Nebisi'nin rahleyi tedrisi böylesine bakırları önüne alıp uğraştığı zaman kotasında erittiği zaman en ham, en işe yaramak kimselerden öyle Halit gibi kimseler çıkarıyor. Halid'in Nebiler nebisiyle hayatı ancak 4-5 senedir. Ama bu 4-5 sene onu yaman yoğurmuştu. Adeta altının böyle bakırsız tam 24 aya son hali haline gelmişti. Halit'in bütün muvaffakiyeti, zaferi de daha ziyade maddi hat meydanlarında, hat sahalarındaydı. Gözünü budaktan esirgemeyen bu insan nebiler nebisinin önünde 5 sene koştu durdu, hep cihat, cihatta şehadet aradı. Cihadları Allah nasip etti ama cihadın neticesinde şehadet kendisine nasip olmamıştı. Hazreti Ebubekir Bekir devrinde de savaştı. Hazreti Ömer devrinde de savaştı. O kadar güzel savaştı. O kadar güzel zaferler Allah onun eliyle Müslümanlara ihsan etti ki İslam ordusu Halid'in olmadığı cepheye gitmiyordu. İran'da savaşıyorsa Roma İmparatorluğu'na karşı gitmiyordu. Hireklüs'ün karşısında ise Sasanilere karşı gitmiyordu. Gitmek istemiyordu. Halit nerede biz de orada diyorlar. Bu ayakta da savaştı, başta da savaştı. Kumandanlık tacını başından aldıkları zaman bunu izzeti nefis meselesi yapmadı. Emrinde çalıştırdı, neferin emrine girdi, er olarak çalıştı. Kederlenmedi, müteessir olmadı. Bana Allah bunu lütfetmişti, bu kılleti giydirmişti. Halife layık görmemiş, benden almış bunu. Halife çok azizdir. Halit kalbini de bozmamıştır halifeye karşı. Bu büyük cesaret isteyen işi yapan da Hazreti Ömer'di. Ama bu iş çok cesareti istemiyordu. Çünkü Halid'in imanı da meydandaydı başkaldırmayacaktı. Ömer yapmıştı bu cesaret isteyen işi. Nihayet Ömer'in zamanında Ömer'den yaşlıydı Halid. Halid, hat meydanlarında kasırgalar gibi sağa sola koşan o vücudunu taşıyamaz hale gelmişti. Yaşlanmıştı, bir hastalığa maruz kalmıştı. Kılıç sesi duyduğu zaman rahatsız oluyordu. Kılıçlar meydanda birbiriyle dokuşur, öpüşür de Halit olmaz mı orada diyordu. Ama olmayacaktı. O ondan sonra niyetinin mükafatını alacaktı. İşte gönlü böyle dolup taşıyordu. Biz onun bu mevzuda bilgir oluşunu tamamıyla tasvir edemeyiz. Yalnız son dakikalarında başında bulunalım bize mazi yazarları Said İbni Zeyd'in başında bulunduğunu söylüyorlar bu civar met insan Hazreti Ömer'in eniştesi ve amcazadesidir aşereyi mi edendir büyük kumandanın başında bulunuyor Hazreti Ömer'in de bir aralık kendisini ziyaret ettiğini söylerler çok kat iyi bilemiyorum hatta bu rivayette şu husus vardır İçeri girerken Büyük Ömer Halit kalkma zorladı kendisini kalkamadı ağlamaya başladı niçin ağlıyorsun ölümden korkuyor musun deyince hayır harp meydanlarında vücudumdan para kadar yara almadığım yer kalmadı ama deve gibi şu yatakta burnumun üzerinde ölüyorum bundan dolayı alıyorum diyordu niyeti hakkın adını ilah etmek bu ter temiz niyetiyle yaşamıştı hayat boyunca Allah Resuluna soruyorlardı falan makam için cihad ediyor filan servet için filan da soyu sopu için hangisi Allah yolundadır نَنْ قَاتَ لَلِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُولِيَا fi سَب۪يلِ buyuruyordu. Halid, Allah adının yükselmesi için savaşıyordu. Üzlü için, namusu için, haysiyeti için, vatanı için, toprağı için değil. Allah'ın adının yükselmesi için. Çünkü bunların hepsi bunun altında halledilecekti. Allah'a inanmış bir cemaat, özünü da, namusunu da, vatanını da, toprağını da koruyacaktı. Onun için o en ali şeye nazarını dikmişti. En mukaddes ufka gönlünü bağlamıştı. Mevlanın rızası. Halit gibi bir insan nasıl ıstıraplı ölür? Onu tasavvur etmek mümkün değildir. O kasırgalar gibi hat meydanlarında bulunmuş. Yer Müslümanların kaderinde, kader üzerinde büyük tezvir olmuş. Mütedâ tam Müslümanlar mahkus bir duruma Hajarlar itibariyle duçar oldukları zaman ona yeniden bir zevnak Allah Halid'in eliyle bahşetmiştir. Halid'in kılıcının bahsedildiği yerde zaferi hatıra getirmeme mümkün değil. Avrupalı onu anlatırken, Avrupalı düşünür onu anlatırken Hannibal'ı onun kapısında kumandanlık dilenirken görüyoruz demek suretiyle anlatır. Ben bundan daha mükemmel anlatan bir söz bilemediğim için Halid için başka bir şey diyemiyorum. Bundan daha mükemmel bir söz bilemediğim için. Yoksa haddi da bu Halid'i anlatmaz. Bu uzaffer insan sonra bir kadın gibi yatakta ölüyor. Kendi ölçüsü, kendi kıssasları içinde. Ne kadar mustariftir. Bazen nazarlarını kaçırıyor yüzüne bakan kimseden. Herhalde o esnada ya Kabe'yi tavaf ediyor görüyor kendini... Veya Yelmuş meydanında düşman karşısında savaşıyor, müşahede ediyor. Veya Mekke fetinde resul Ekrem'in ordusu içinde Mekke'ye girerken görüyor. Bunların hepsinde tuğlu, hükmandan, bir, bir fatih olarak Halid bin Veli savaşmıştı. Ama sonra kendi vaziyetine bakınca tavus kuşu ayaklarına bakıp bütün ümitleri kırıldığı gibi, bütün ruhundaki heyecan söndüğü gibi heyecanı sönüyor ve ağlamaya başlıyor. Son dakikalarında biz şunu görüyoruz Halid bin Velid. Mekke'nin kendisini intizar ettiği havatı ve bu mevzuda inkisar, kalp kırıklığı kendine dönme. Yermuki tahattür etme yine kalp kırıklığı kendine dönme. Mute'yi tahattür etme yine kalp kırıklığı kendine dönme. Ve en son teselli bulacağı şey şudur. Ben vefat edersem benim kılıcımı, kabrimi kılıçla kazıverin. Çünkü mücahitler kahramanlar kılıç sesinden hoşlanırlar. Ve sonra kılıcın üzerine kaldırılmasını tavsiye eder. Kılıcın üzerine dayanı verir. Ölümü harp meydanlarında olduğu gibi kılıcının üzerinde karşılamak ister. Yiğide ölümü böyle karşılamak gerektir. Ve sonra kılıcın üzerine yıkılı verir. Tarihin söylediği söz veya Said ibn Zeyd'in söylediği söz. Rahimallahu Haliden, âşe hamiden, mâ tefakiden. Allah Halide merhamet etsin. İnsanların ödüğü metü sena etti, bir insan olarak yaşadı ve Müslümanlığın bir yiti olarak vefat edip gitti der. Halid yatakta vefat etti ama Halid niyetin azameti, ihlasının genişliği, vüsati nispetinde Cennet saraylarında şehitlerin oturduğu taklarda oturuyor gibi insan kalp gözüyle onu görüyor. Halit niyetinde öyle bir müsat vardı ki bin sene yaşasaydı Allah yolunda cihattan dur olmayacaktı. Bin sene yaşasaydı Allah'ın aziz ismini bayrak olarak omuzundan indirmeyecekti. Onu ufuktan ufağa götürecek, onu ona sarılmakla milletini atiz edecekti. Onun izzetini bütün aleme gösterecekti. Burada bir noktaya ayrıca intikal etmiş oluyoruz muhterem Müdürmanlar. Sınırlı alemde sınırsız saadetler, ebedi saadetler insandaki ebedi arzulara mükafat olarak ihsan ediliyor. Bunu izah edeyim. İnsan 60 sene yaşıyor. Uykusu bunun 30 sene içinde 30 senesini işgal ediyor gözünü açıp etrafını görebileceği hayatı otuz senedir insanın İşin içine bir de çocukluk girerse bunun da bir kısmını tarh etmek icap edecektir bir de bir kısım hayatında çocukluğu çocuk olmadığı halde yaşayan insanların durumunu da nazar alacak olursak onun da bir kısmını tarih etmek icap edecektir belki afiret saadetin insana kazandıracak ömür sermayesi ancak beş altı seneden ibaret kaldığını göreceğiz karşımıza böyle çıkacaktır işte bu kadar dar bir zaman içinde sonsuz zaman nasıl kazanılır, nasıl iktidab edilir? İşte onun sırrını burada gönül hayatının müş'atında, ihlas ve samimiyetin tesirinde, Allah'a öz yürekli olarak kulluk yapma iksirinin tesirinde görüyoruz tamamen. Çünkü bir mümin beş sene yaşasa, beş sene sonra vefat etse, yaşadığı müddetçe, kalbi Allah'a iman ve Allah'a ibadet heyecanlarıyla dolup taştıysa beş bin sene yaşasaydı yine aynı heyecanları duyacaktı. 5 milyon sene yaşasaydı aynı heyecanları duyacaktı. Tıpkı tohumlarda Ukze-i Hayatiyenin Allah indinde onlara bir vücut nazarıyla baktırması öyle kabul ettirilmesi gibi insanın tohum halinde olan bu niyetleri ukrevi alemde sümbül verecekler. İnsanın ebedi yaşatan Mevlam'a ebedi kulluk yapacağım. Tohum gibi olan bu niyeti var ya, Allah bunu yapılmış gibi kabul eder, bunu öbür alemde verir Sanki sen ebedi yaşamışsın, ebedi Allah'a kulluk yapmışsın, onun için ebedi saadet saraylarını Allah Celle Celaluhu seni mazhar ediyor. Allah'ın rahmetinin vüsatını görüyor musunuz? Allah'ın adaletinin vüsatını da şöyle görün. Kafir muvakkat bir hayat yaşıyor. Muhakkat hayatta muhakkat küfür yapıyor. Ama bu muhakkat küfürün cezası ebedi cehennemde kalıyor. Mesela aynı şekilde tatbik edebiliriz. Kafir siddin sene yaşasaydı, birkaç sittin sene yaşasaydı yine küfür yapacaktı. Binaenaleyh küfür müddetinin azlığına çokluğuna bakılmaz. O küfür yaptığı an zaman içinde, küfrettiği, hakir gördüğü, ayak altını aldığı, esma ilahi ayak altına almak, sanatı ilahi ayak altına almak, Allah'ı tanımamaktan gelmek. Şu saadet sarayında, dünya elinde, ahireti kazanabileceğimiz şu mezraada, sağına sonuna bakmadan körler gibi yaşamak. Nasıl korkunç bir cinayettir? Niyeti sayesinde onu büyütüverin. Bütün bir ömrü, bütün adetlerini tut verecektir. Kafir de binlerce sene yaşasaydı küfür edecekti. Dönme niyetinde değildir. Onun içindir, bir no onun içindir ki bir noktada kafir küfrüne hatime verip Allah'a teveccüh ettiği andan itibaren mazide işlediği bütün küfürler ve dalaletler affoluyor. Hayatının son dakikalarını yaşayan bir kafir gönlünden Allah'a teveccüh ettiği zaman bütün mazideki yüz kızartıcı şeyler hepsi silini veriyor. Allah onu öyle kabul buyuruyor. Demek ki insan vefat edeceği an ne niyette Allah sallallahu aleyhi o niyetle onu haşrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar niyetlerine göre haşrolurlar buyurmaktadır. Niyetine göre olmaktadır Sen bir işe başlarken, bir yerden bir yere intikal ederken... Bir durumdan bir duruma geçerken bu geçiş anının en son anında, saniyesinde, aşiresinde bilmem nesinde, en son anında hangi duygu ve düşünce içindeydin, öbür tarafta işte onunla muamele göreceksin Onun içindir ki, dikkat buyurun, bunlar birbirine bağlı şeylerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl öldüyseniz öyle hoş olursunuz buyuruyor. Şayet son dakikalarınız. Allah, Resulullah ve Kur'an heyecanlarıyla geçtiyse öyle haçlı olacaksınız. Ve nasıl haçlı olduğunuzda öyle muamele göreceksiniz. Ama nasıl ölmeniz de sizin nasıl yaşamanıza bağlıdır. Her dakikanızı iyi yaşarsanız ölümün geldiği dakikada ölüm sizi iyi yaşıyor bulacaktır. İyi ölme imkanını bulacaksınız. Bu hususu da sınağa dayalı görüyoruz. Vela temutun اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Zinhar Müslüman olmanın dışında ölmemeye çalışın. Ancak Müslüman olarak ölmeye bakın. Nasıl Müslüman olarak öleceksin? Müslüman yaşayacaksın ki Müslüman ölesin. Hayatının her zerresine Müslümanlığı zerkedeceksin edeceksin ki her anına, her salisesine, her saliyesine, her aşiresine Müslümanlığı aşılayacaksın ki zerkedeceksin edeceksin ki ölüm geldiği an seni aynı vaziyette bulsun. Cenab-ı Hak bütün hayatını iman ve İslam sayesinde tenvir edenlerden eylesin inşaallah Teala. Ama hayatın her dakikasında, her haşiretinde bir insanın ibadeti tahatta bulunması, imanın coşkunluğunu yaşamasına imkan var mı, yapabilir mi insan? Çok gaflet içinde geçiriyoruz. Yatıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, ailelerimizle muhaşeretimiz oluyor ki bütün bu dakikalar bir bakıma boş geçiyor. Hayır, Allah'ın taksim ettiği şekilde hayatını taksim eder, Allah'ın plana koyduğu şekilde hayatını plana korsan, namazlarla bir gününü bölersen, seneni oruçla bölüverirsen, senin hayatının içine Allah tarafından serpilen bu nurlar var ya, sirayet keyfiyetiyle bunlar senin bütün hayatını tenvir ederler. Bu noktaya dikkatini çeken ne Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem iki namaz arasında bu iki namaz işlenilen günahlara kefarettir buyuruyor. İki cuma arasında işlenilen günahlara iki cuma kefarettir buyuruyor. İki ramazan arasında işlenilen günahlara iki ramazan kefarettir buyuruyor. Sen el ki hayatını Allah'ın istediği şekilde tansim edersin. Çeşitli yerlerine nurdan kanallar açasın, nur saçı verersin. Ve sonra sirayet keyfiyeti, gelişme keyfiyetiyle hayatının zulmani olan taraflarına da o sirayet edecek. Ve böylece sen muvakkat hayat yaşayacaksın. Ve bu muvakkat hayatın belli noktalarında Allah'a tevekkü edeceksin. Ama o noktalar ki nirengi noktalarıdır, o noktalar ki Allah'ın parmağı onun üzerindedir. Sen de aynı noktaya parmağını bastığın andan itibaren bütün hayatını tenvir edebilecek bir elektrik avizesinin düğmesine dokunmuş gibi olacaksın. Ebedi hayatını senin tenvir edecektir. Bunun için gönül sağlandı, gönül sıhhati gerektir. Ve işte meseleyi bu şekilde ele aldıktan sonra insan gönlüyle Allah'ın saadetlerine, lütfedecekleri saadetlere nail olması keyfiyetinden mesele ele alındıktan sonra, şu hususu da buna bağlı olarak arz edeyim, niyetin, samimiyetin ve ihlasın iksir olma keyfiyeti, çok defa aradaki kötülükleri, ruhsuz şeyleri, zulmani şeyleri dahi tembir eder. Hayatının bir kısmına hakim olan güzel şeyler, hayatının diğer kısmına onlar hakimdeyse Allah celle Şelaluhu onları da halledeverir. Cenab-ı Hak bir insanı tanımışsa, bir insanda terakküf bulmuşsa, terakküf görmüşse onun hayatının zulmani taraflarını, karanlıklı ve kirli taraflarını haşlaneş etmez. Belki rahmeti ilahi muktezası şudur. O kötü şeyleri de siler, onların yerine iyi şeyler yazı verir. Onun için Furkan suresinin sonunda yubeddilullahü seyyiatin hasenat Ferman-ı bize bu beş vermektedir. Allah onların bütün kötülüklerini siler, yerlerine iyilikler yazar. Kabiliyetlerinde bütün kötülükleri mahveder, iyi şeyler yapma kabiliyetini onlara bahşeder. Göz acip görüyordu. İman edip tövbe ettikten sonra değişik görür. Nazar başkaydı, imandan sonra başka olur. İnsanda bir enerji, bir güç vardı, bir potansiyel vardı. Bu şerde kullanıyordu ve tahrip yapıyordu. İman ettikten sonra bütün bunlar hepsi imanın hizmetine giriverir. Hepsi cennet hesabına çalışı verir. En değerli kimseler iman ve ibadete sayesinde en hayırlı kimseler haline gelmişlerdir. İnsanda bir enerji, bir güç vardı, bir potansiyel vardı. Bu şerde kullanıyordu ve tahrip yapıyordu. İman ettikten sonra bütün bunlar hepsi imanın hizmetine giriverir. Hepsi cennet hesabına verir. En şerir kimseler, iman ve ubudiyet sayesinde en hayırlı kimseler haline gelmişlerdir. Evet demek ki sadece iman ve ubudiyet, iman ve ubudiyette ihlas ve samimiyet, gönül berratlığı, Tadi bulunduğu, içine girdiği, kayda altına girdiği zamanın bir parçasında hük hükmü geçmiyor. Belki bütün zamanlara, bütün mekanlara hükmü geçecek adeta bir iksir tezimini gösteriyor. Cenabı ı ve Tekaddes Hazretleri kalbi amele bir buyursun. Sınırlı hayatımızı bu sayede sınırsız eylesin inşallah Teala. Gelmişken şu noktaya arz edeyim. Bu sayede ihlas ve samimiyetle çok kötülükler bazen iyilik haline gelir. Bazen niyet sayesinde iyilikler de Allah muhafaza buyursun. Kötülük halinde tespit edilir, kayıt edilir. Allah bu kötü encamdan da bizleri muhafaza buyursun. Niyet öyle bir iştirdir ki eşyanın mahiyetine tesir eder. Kalbindeki samimiyet, sadakat ve ihlasın neyse bir bakıma ameller onun rengini alır, onun şeklini alır. Nice kimseler vardır ki cihad ediyor görünürler. Allah o türlerden olmadan bizleri muhafaza buyursun. Hep öyle deyin, öyle dua edin. Cihad ediyor görünür ama samimiyet yoksa, işin altında başka garazlar, maksatlar varsa, başkalarına aksiyon olsun diye ortaya çıkmalar varsa ve iş samimiyetle başlamamış ise şayet semereli olmayacaktır. Cihad olsa da Allah muhafaza buyursun, neticesi husrandır, haybettir. Onun için resul Ekrem'in önünde, ashabı kiramın içinde radiyallahu anh'ın, Allah diyenlerin arasında vefat eden bir tanesini göstererek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kuzman cehennemliktir buyurdu. Cihad etmişti, kanını akıtmıştı ama fakat samimi değildi. Derdi davatı başkaydı, başka şeyin cihadını yapıyordu. Ya bilmem neyini, toprağını korumak için veya ırzını korumak için veya bilmem neyini korumak için savaşıyordu. Veya haysiyetini korumak için, kirletlemek için yapıyordu. Allah'ın adının yücelmesi için değildi. Samimi değildi ondan dolayı Allah Resulü. Kuzman Cehennemlik'tir buyurdu. Burada şehit olsa dahi, şehit olmuş görünse dahi ve gitti tahkik ettiler. Şüphe değildi sahabide resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı. Ama gidip tahkik ettiler. Sordukları zaman ben kendi arımı korumak için yaptım dedi savaşı. Ölüyordu, son dakikalarını yaşıyordu. Kendi arımı korumak için yaptım. Bir başkası hançerini çektiği gibi sinetine batırdı. Allah Resulü cehenneme girdi buyurdu o da. Demek küçük bir an inhirap, Allah muhafaza buyursun, tepe tatlak baş aşağıya verir. Böylece cihat yapar insan ama cehenneme gider. Böylece cihat yapar ama gösteriş ve duyurma ile amelini mahvediverir. Öyleyse insan yapacağı her şeyde doğrudan doğruya rakip ve müheymin olan Allah'ın mürakabesi altında bulunduğunu düşünerek yapmasıdır. Hiçbir an ve hiçbir zerrenin yani zaman ve mekan hiçbir şey bir an Cenab-ı Hakk'ın ilminden ilminin ıttılağından ifatasından hariç değildir deyip daima o ilmini hatası altında bulunduğunu düşünerek amel etmek gerektir ki amelinde bir insan samimi olabilsin. Ama bir insanda var ki şöyledir bakın, bu da cihad ediyor. Harp meydanında celalet göstermek gerektir. Harp meydanında kahramanlık göstermek gerektir. Fakat ben öyle bir misalini bilmiyorum, fakat size meseleyi anlatabilmek için arz edeceğim. Bu bir hayrı terk ediverir. Fakat niyetindeki sahfet ve samimiyetten ötürü hayrı terk etmiştir ama hayrı kazanmıştır. bu insan. Bu hususun içtimai hayatımıza tahallülü eden tarafları çok olduğu için fazla üzerimde durmak istiyorum. Bu da cihada iştirak etmiştir. yin yin düşmanlar buna karşı hücum etmektedirler. Bunun da elinde kılıç vardır. Bunu da Allah Resulü'nün önünde sallallahu aleyhi ve sellem tasavvur edin. Merdane savaşması... Başkalarının dikkatini çekecek, belki gösteriş olacak, suma olacaktır diye şayet bir tehlike bahis mevzu değilse bir başkasına bu işi yaptırması, arkadan durup onu alkışlaması, kendisi o hayrı yapmaması, o kafiri yere sermemesi, haddizatında bir hayır olmamakla beraber fakat öyle büyük bir hayır yapacaktır ki bu insan belki o kafiri öldüren o hayrı kazanamayacak. Bazen da böyle şer gibi görülen, hayır yok gibi görülen şeyde haddizatında hayır vardır. Bunu derinleştirmek istiyorum. Esasen hayatımıza sahalük eder noktalar vardır. Mescidi şerife önce girmek sevaptır. Ve en sonuna çıkmak sevaptır. Fakat bir insan mütemadiyen en önce girerse ve en sonuna mescitten dışarıya çıkarsa mümkündür ki nazarlar ona teveccüh etsin. Bu insanın kalbine hakim olmaması da mümkündür. Binaenaleyh burada niyetini kullanarak, kalbiyle devreye girerek Mescide icabında halkın arasında girer. İnsanlardan bir insan ol der kendi kendine. Sıradan bir insan ol der. Mescide önce girme sevabını bırakıverir. Ve yine halk çıkarken halkın arasında alttan önce çıkar. Çıkar, bu sevabı bırakıverir. Fakat niyeti sağlam ise, istikamette ise, yani dünya için çıkmıyorsa, başka şeyler için çıkmıyorsa, bu insan mescide önce girmiş gibi sevap alır. Sonra çıkmış gibi sevap alır. Nice kimseler hicret ettiler. Bütün hadis kitaplarında mühim bir hadis olarak ele alınan bir hadis şerifte bir husus ars ediliyor. اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتِ Bazılarında el amalü bin niyat veya bin niyeti. وَاِنَّمَا لِكُلِّ مْرِ اِمَّانَوَا فَمَنْ kana هِجْرَتُهُ ila دُنْيَا اَوْ اِمْرَاتٍ يُصِيبُهَا فَهِجْرَتُ ila. Semen kana hicretu ila ve Resulü fe hicretu ve Resulü bunu. Semen kana hicretu ila dünya. Usibu havi lemraatin yenkiha fe hicretu ila ma Ameller niyet iledir. Bir kimse Allah için hicret ederse, Resulullah için hicret ederse, yani kalbine göre böyle olursa onun hicreti Allah ve Resulullah'adır. Bir kimse orada gidip bir kadınla evlilik düşünüyorsa Gidip de ona olayım, nail olayım diye gidiyorsa onun hicreti Allah'a Resulullah'a değil. O da kadının muhaciridir. Onun için saadet aslında birisi bu maksatla hicret etmişti. Herkes Medine'ye Resulullah için hicret ediyordu. O da hicret eden bir kadın vardı. Gider de orada istivaç yaparım diye hicret etmişti. Ashab-ı kiram arasında ona kadının muhaciri nazarıyla bakılır ve öyle adlandırılırdı. Allah da bunu biliyor Celle Celaluhu. Nanale herkes aynı şeyi yapar ama niyetine göre şeyin, yapılan işin mahiyeti değişir. Herkes Medine'ye gidiyordu. Resul-ü Ekrem gittiği için gidiyordu. Herkes yerini, yurdunu terk ediyordu. Çoluk çocuğunu bırakıyordu. Herkes gidiyordu ama yolda ayrılı verdiler birbirlerinden. Onun için yine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Buhari Müslim'deki bir hadis-i şöyle buyurur. Mekke Medine'ye hicret-i cihat yapılacaktır. Yani kefere ve becere burayı tahrip etmek için ortularıyla hücum edecekler. Evveli ve ahiri battırılacak bunların. Yani bu işi öncü olanlar, tahrik edenler, kitleyi meydana getirenler helak olacaklar. Bunlara uyup giden zayıflar, korkularından uyup gidenler, masumlar da helak olacaklar. Hazreti Ayşe soruyor o zeki kadın. Ya Resulallah, evvel gidenlerin, çekip götürenlerin, lokomotiflerin... Bu tam işledikleri suça bir ceza olur, mukabele olur. Arkadaki masumların ne şeyi var? Buyurur. Sorar. Allah Resulü şöyle ferman eder. Herkes burada o cezaya maruz kalacaklardır. Ama ahirette herkes niyetiyle haşk olacaktır. O arkadakiler onlardan ayrılacaktır. Gönüllerine göre Allah muamele yapacaktır onlara buyurmaktadır. Demek oluyor ki Kötülük istikametinde de gidiliyor, iyilik istikametinde de gidiliyor, niyet sonra insanların amellerine ayrı bir şekil, ayrı bir vasiyet veriyor. Bir talebe düşünün, bu talebe mektebe gidiyor. İnsanın vatanı için iyi bir vatandaş olması, kendini bağladığı, gönlünü verdiği bir sanatta, bir ilim dalında mahir bir insan olması bu bir sevaptır, fazilettir. Hatta memleketin ayakta durmasını temin edebilecek çeşitli ilim dalları vardır ki bu sahalarda ihtisas yapmak parzı kifayedir. Bütün bir millet bu ilmi terk etmişse herkes günahkar olur. Yani şu memleketin top dökmeye ihtiyacı var ise, şayet kimse dökmüyorsa herkes günahkar olur. Ama bir zümre bu işte mahir çalışıyorsa herkes günahdan kurtulmuş olur. Şu memleketin tanka ihtiyacı varsa, tayyareye ihtiyacı varsa, İlim yuvalarının, ifan yuvalarının ihtiyacı varsa bu bir tarafından yürütülüyorsa diğerleri günahtan kurtulmuş olur. Çünkü bir memleketin diğer milletlere karşı durumunu koruması, muhafaza etmesi, mevcudiyetini devam ettirmesi bir kısım şartlara bağlıdır. İşte bu şartlar da bunlardır. Bu şartlar olmadan bir memleketin ayakta durması düşünülemez. Ali, bir insanın bir mektebe gitmesi... O mektepte ilim tahsil etmesi haddizatında memleketi, milleti için sevap olur. Fakat ayrı bir şey daha var. Adam memleketini, milletini hiç düşünmez. Dinini izaz etmeyi de hiç düşünmez. Aynı zamanda orada hak ve hakikate tercüman olmayı da hiç düşünmez. Bütün derdi davası içi onunla dolup taşıyor. Gideyim, tahsil yapayım, diploma alayım, bir makam kapayım. Ondan sonra rahat yaşayayım. Her iki talebe de okula gider. Biri işte bu duyguyla gider. Böylesine bozuk ve sönük fikirlerle gider. Bir diğeri de şu duyguyla gider. Der ki ben bir Müslümanım. Bir Müslüman olarak ben kulağımı koruduğum gibi gözümü de koruma mecburiyetindeyim. Gözümü koruduğum gibi dilimi de koruma mecburiyetindeyim. Bana anlatılan şeylerin arasında veya bana anlattırılan şeylerin arasında öyle şeyler vardır ki küfürdür, dinimi tahkirdir, Diyanetimi hafife olmaktır benim. Benim bunları dinlemem caiz değildir hadisatında. Haşa ve kella mabud mutlakınla istihza yapıldığı yerde durmam caiz değildir benim. Aynen yani dilim bu türlü kötülükleri yapmaya, kulağım bu türlü kötülükleri dinlemeye maruz kalacağı gibi. Bazen de çok kötü şeyleri görmeye maruz kalacağım. Belki açık saçı kadınlarla yüz yüze geleceğim. Belki çıplak bir kadın gelecek bana ders anlatacak. Halbuki dinim kadını gördüğün zaman gözünü kapa demiş bana. Göz yoluyla içine giren şeyler kalbi hayatını senin söndürür. Benim her an kalbimde imanın zevkine vasıl olabilmem için nazarıma hakim olman lazım. Ey bana bana ders anlatan hocayı dinlediğim müddetçe nasıl nazarımı hakim olurum? Fakat ben bir maksatla gidiyorum. Bu memleketin benim gibi vatan pervere inanmış kimseye Müslüman, entelektüel Müslümana ihtiyacı vardır. Ben bu rükünlerden bir tane olmak için gidiyorum. Ve orada bulunduğu müddetçe de yanımda bulunan kimselere Allah'ımı anlatacağım, Peygamber'imi anlatacağım. 70 bin tane kadın çıksa her gün karşısına, yetmiş biniyle yüz yüze gelse, yetmiş binine muhatap olsa, 70 bin tane günah tuzağı karşısına çıksa, bu halis niyet ve samimi anlayış içinde o sevap kazanacaktır. Dikkat ediyor musunuz? İnsan günah kazanılacağı yerde dahi... ...niyeti sayesinde sevap kazanacaktır. Evet bir insan... ...sadece okumak için... ...sadece tahsil etmek ve diploma almak için... ...açık saçık kadını dinlemesi... ...caiz olmadığı gibi... ...açık saçık kadınlarla yüz yüze gelmesi de... ...caiz değildir. Buna yeryüzünde kimse tatva veremez. Buna caiz diyen de kafir olur hem katmerli olur. Ama bu küfürden insanı kurtaracak şey... Bu dalaletten insanı kurtaracak şey, senin gönlünün samimiyeti, ihlatın ve saffetin olacaktır. Ben gideceğim, gideceğim ama o dalalet vadisinde Allah'ımı anlatacağım, Kur'an'ı anlatacağım, Resulullah'ı anlatacağım. Yola çıksın gidiyorsun, her adımın meleğin takdir ettiği, tebcil ettiği adım olacaktır. Her adım meçhide gidiyor gibi sana sevap kazandıracaktır. Memleketine iyi bir evlat olmak için gidiyorsun. Vatanına hizmet için gidiyorsun. Bir farz-ı kibaya ilmi sen inanmış bir insan olarak omuzunu almak istiyorsun. Bunu ateiste bırakmıyorsun. Yani senin Allah'ına, peygamberine küfretene bırakmıyorsun. Sen üzerine almak istiyorsun. Bu samimi niyetin senin hayatının o günah dolu tablolarına nur serpi verir. Sen nurlu bir insan olursun. Niyette öyle bir hasiyet vardır ki böyle seyyiatı, günahları ibadete çevirir. Hiç hayır ummadığın şeylerde yün yün senin karşına hayırlar çıkıverir. Bunun gibi çarşıda gezmek de böyledir. Bu hususları arzda bir hadisi şerife itimat ediyorum, dayanıyorum. Buhari'de bir hadisi şerif var. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yollarda dinhar oturmayınız. Şimdi 20. asırda adet haline gelmiş ya, halkın geçip gittiği yerlerde güzel güzel yallarda yiyin oturup halkı seyretme. Yollarda zinharı oturmayınız buyuruyor. Hem siz sizle caiz olmayan manzaralarla karşı karşıya kalırsınız. Hem de başkaları tepeden tırnağa süzülmek istemez belki. Binanın aleyh her iki taraf içinde faydası olmayan bu husustan Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem men ediyor. Bu söylediğim illetleri, hikmetleri meseleleri Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ait değildir. Diyorlar ki ya Resulallah yollarda bulunmamız gereklidir bizim. İşimiz icabı, durumumuz icabı muhakkak orada bulunmamız gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. O zaman yolların hakkını verin. Bulunduğunuz yerlerde umumi yerlerin hakkını verin. Hakkı nedir ya Resulallah? Buhari hadisi. Allah Resulü buyuruyor. Emru bil maruf yapma, nehyani müterri yapma. Melanetin hüküm ferma olduğu yerlerde, ahlaksızın irtikar edildiği yerlerde, şerirlerin dolaştığı yerlerde durmayın. Duruyorsanız hakkını verin, sadakasını verin. Sadakası, iyiliği söylemek, kötülükten alıp koymaktır. Hakka tercüman olabiliyorsanız, Kur'an-ı beyanı anlatabiliyorsanız, Allah'ın tevfik ve inayetiyle alev alev cehennemi netice verecek. O kötü tabloları çizerken dahi Allah'ın tevfik ve inayetiyle cennete ait köşkler, saraylar yapmış olacaksınız. Cenab-ı Hak, Bizi hayatın her anında hayır yapmaya muvaffak kılsın. Ebedi kulluk niyetiyle bizleri mamur eylesin. Yolundan rızasından ayırmasın, tevfikini yar etsin. Sadece sonlandan gelmişler için iki cümle ile edeyim. Kur'an-ı Mucizül Beyan يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ اَسَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O gün ne evlat ne de mal istemezler. Bu o gün onların size bir faydası da olmaz. O gün kalbi selime bakarlar. Kim selim bir kalple Mevlai i Müteal'in huzuruna gelmişse, onu kirletmeden gelmişse, ona ait duyguları fakülteleri söndürmeden Mevla'nın huzuruna gelmişse, kabiliyetlerini inkişaf ettirerek gelmişse evladın, malın tesir etmediği sökmediği o yerde o kalbiyle, kalbi hayatıyla ruhi hayatıyla cennetlere nail olacaktır. Kalp ve kalbin ameli El, ayak, göz kulak bunların amelinin çok sevkindedir. Bunlar sınırlı bir dairede, sınırlı işler yapabilirler. Halbuki insan sınırsız bir alem için yaratılmıştır. İnsan ebeden amzetsiz. Bütün dünyayı versen doymaz. Nebiler, nebisi bir hadis-i şeriflerinde öyle buyururlar. Ve sahabi bunun bir ayeti nefk oldu, biz ayetler arasında okuyorduk. İnsanın iki vadi altını olsa üçüncüsünü talep eder. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisidir ama sahabi, biz bunu ayetler arasında okuyorduk ama hükmü kalktı, nefk oldu demektedir. İnsan üçüncüsünü isteyecektir. Bunun manası şudur. Üçüncüsü olsa dördüncüsünü isteyecektir. Dördüncüsü olsa beşincisini isteyecektir. Demek ki insanda ebedi isteme, namütenahi isteme arzusu vardır. Sınırlı insanda böyle ebedi arzuların belirmesine imkan var mıdır? Sınırlı bir insan. İnsan nereden bilmiş kendisi sınırlı olduğu halde, kendisinde sınırsız arzular olsun. Bunları geliştirsin, inkişaf ettirsin. Halbuki bir çocukta bile vardır ebediyet arzusu. Hiçbir duygusu inkişaf etmemiş, ona felsefi fikirler verilmemiş bir çocuk bile ebedi kalmak, ebedi yaşamak arz eder. Demek ki insanın mahiyetinde ebedi olma arzusu var. Öyleyse insanı yaratan bu ebediyet arzusunu da insanın içine koymuştur. Ebedi mesut olmak ister zahir olmayan nimetlerle terverdi olmak ister. O nimetlerin içinde yüzmek ister. Halbuki şu sınırlı hayatta bunu tahsil etmemize imkan yoktur. Fakat bunu tahsil etmenin bir anahtarı vardır. Sihirli anahtar gibi bir şeydir. Amelin içine bu anahtarla girdiğiniz zaman bu sınırlı zaman içinde işlenen basit dar dairedeki amellerini size çok geniş vasi dairede saadetler kazandıracaktır. Bu sihirli anahtarın adı kalbi hayatın ameli kalbin ameli, samimiyet, fafet ve ihlastır. Siz bu sayede, bütün kalanlıklı hayatınıza nurlar saçacağınız gibi, kötülüklerinizi de aynı zamanda iyilikler dertlerine kaydettireceksiniz. İyilikleriniz de müzaaf olacaktır. Ve yine siz bu sayede, ebedi saadet saraylarında, ebedi yaşama hakkını iktisap edeceksiniz. Okunan ezanlar hürmetine, ve müminlerin namaz kılmasını intizar eden melekler hürmetine, dudağı tebessümle süslü, mezarında ümmetinin her haline bakan nebiler bir hürmetine Cenab-ı Vacib-ül Vücut bir ay lütfettiği Ramazan-ı Şerif'i bir seneye nur saçmak için lütfettiği gibi ebedi hayatımıza nur saçmak üzere de bizim şu dar kısa hayatımıza neşhünema imbisat ihsan eylesin, inkişah ihsan eylesin. Kalp ve kalp her kanını Sırrı, kafayı, ahfayı, lasifeleri Cenab-ı Hak imbisat ettirmek suretiyle zati ı ait büyük manaları kavramaya da bizleri muvaffak eylesin. Belki cennetleri unutturacak en zevkli, en lezzetli şey, vacibül vücut hakkındaki marifetin artmasıdır. Cenab-ı Hak hakkında marifetimize her an ziyade ihsan eylesin. Artıkça şükredeceğiz. Çok şükür Allah'ım diyeceğiz. O da yeniden perdeler açacak, Yeniden sahnede bize bir şeyler gösterecek ve yaşadığımız şu muvakat hayatta çok da kendine ait yönüyle zevkli lezzetli olmayan şu hayatta cennet hayatı yaşıyor gibi hep zevkli ve lezzetli yaşayacağız. Ezan-ı okunuyor. Burada sadece İşad mahiyetinde bir hususu dağıt edeceğim. Muhterem Müslümanlar, çoklarımız gider kahvelerde otururuz. Çoklarımız umumi toplantı salonlarında otururuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem töhmet yerlerinden hiçbir fayda getirmeyen semeresi olmayan yerlerden sakının buyuruyor. Burası uyuşukların, miskinlerin yeridir. Gönlü hüscher bir mümin kahvede oturmaz. Gönlü hüscher bir mümin orada vaktini israf ve itlaf etmez. Bu büyük bir cürümdür, büyük bir günahtır. Memlekete karşı günahtır. Millete karşı günahtır, kendinize karşı günahtır. Ama burada gidip oturmanızı dahi sevapla dolduracak, sevaba garg edecek bir husus vardır. Oturduğunuz masanın başında konuşmaya vesile arayıp hak ve hakikate ait bir iki şey söyleyebilirseniz hem orada oturma günahından, cürmünden kurtulmuş olursunuz hem daha hak ve hakikatın adının duyulmadığı o yerlerde hak ve hakikati, şairi ilan etmiş olursunuz. Oyun oynansa dahi Orada oturma mahsurludur, oyun oynansa da siz orada hakkı neşretme maksadıyla oturuyorsanız, değil günah kazanmak, sevap kazanmış olursunuz. Bunlar Allah'ın tutudur. Allah yolunda olduktan sonra zulmet yoktur. Allah yolunda olduktan sonra günah yoktur. Allah yolunda olduktan sonra sizin hayatınıza zararlı hiçbir şey tebellüz şey etmeyecektir. Onun için kahveleri de iyi değerlendirmeye bakalım. Allah Resulü'nün töhmet yeri diye kınadı. Boş, işsizlerin, güçsüzlerin yerlerinde durmak mahsurluğu ve hatarlıdır. Ama bu mahsur ve hatarları sevaplara, hasenata çevirmek mümkündür. Cenab-ı Hak basireti ihsan eylesin. çevrelim inşaallah Teala. Elinize aldığınız dini bir kitabı orada okursanız, dini bir neşriyatı oraya götürürseniz, birisine gösterirseniz, oraya kendi havanıza gitmek isterseniz, hayatınız sepeden tırnağa tenabür etmiş olacaktır. Lillahi <gülüyor> Teala'l-Fatiha. AVAILABLE NOW